Fil Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Beş ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?